Ne azo billehi shaytanir Men ve, ve illallah ve, ve rasuluh ba'd. ziyadesinin kısımları. i̇bn Cema'a Rahimullah şöyle der Güvenilir ravinin ziyadesi üç kısımdır i̇bn Cema'a Rahimullah şöyle der Güvenilir râvinin ziyadesi üç kısımdır Birincisi güvenilir ravi'lere aykırı olarak rivayet edilendir ki daha önce şahs hadis hakkında açıklandığı gibi bu reddedilir. Birincisi güvenilir ravi'lere aykırı olarak rivayet edilendir ki daha önce şahs hadis hakkında açıklandığı gibi bu reddedilir. İkincisi, güvenilir ravi rivayet ettiği haberle başkalarının rivayetine hiçbir surette muhalif düşmez. Güvenilir ravi rivayet ettiği haberle başkalarının rivayetine hiçbir surette muhalif düşmez. Bu durumda her hadis, hepsi güvenilir olan ravilerin rivayetiyle tek kaldıkları hadis gibidir ve makbuldür. Bu durumda her hadis, hepsi güvenilir olan ravilerin rivayetiyle tek kaldıkları hadis gibidir ve makbuldür. hatta el hatip böyle bir hadisin kabulü hakkında alimlerin ittifakı olduğunu zikretmiştir hatta el hatip yani hatibul badadi böyle bir hadisin kabulü hakkında alimlerin ittifakını nakletmiştir üçüncüsü hadisin metninde aynı hadisi rivayet eden diğer ravilerin zikretmediği ziyadeyi rivayet etmektir. hadisin metninde aynı hadisi rivayet eden diğer ravilerin zikretmedikleri ziyadeyi rivayet etmektir. İbn Salāh Mukaddime sayfa 44. Aleyküm selam. İbn Salāh Mukaddime sayfa 44. N ne bebi? Ettakrip 1 233. Birçok imam bununla yani üçüncü türden sıkanın ziyadesiyle delil getirmişlerdir. Birçok imam bununla, yani üçüncü türden zika, Sika'nın ziyadesiyle delil getirmişlerdir. El-Hatib, fıkıh ve hadis ashabının Sika olan bir ravinin rivayetinde tek kalmaz halinde ziyadesinin makbul olduğu görüşünde olduklarına işaret ederek şöyle der. El-Hatib, fıkıh ve hadis Asabı'nın sika olan bir ravinin rivayetinde tek kalması halinde, ziyadesinin makbul olduğu görüşünde olduklarına işaret ederek şöyle der. Hadis ehli ve fuqaha Kendisine şer'i bir hükmün taalluk ettiği Kendisine şer'i bir hükmün taalluk ettiği yahut da herhangi bir hüküm yönünden bir noksanlığa seb olacak ziyade arasında herhangi bir ayrım yapmadıkları gibi hadis-i ehl-i kendisine şer'i bir hükmün taluk ettiği yahut da herhangi bir hüküm yönünden bir noksanlığa sebep olacak ziyade arasında herhangi bir ayrım yapmadıkları gibi Sabit bir hükmün değişmesine yol açacak ziyade ile buna yol açmayacak ziyade arasında da ayrım yapmamışlardır. Sabit bir hükmün değişmesine yol açacak ziyade ile buna yol açmayacak ziyade arasında da ayrım yapmamışlardır. Hatta haberin ravisi bir rivayetinde bu ziyadeyi yapmasa da başka bir rivayetinde yapmış olsa hatta haberin ravisi bir rivayetinde bu ziyadeyi yapmasa da başka bir rivayetinde yapmış olsa Yahut onu başkası rivayet etse de kendisi rivayet etmemiş olsa bile bu Yahut onu başkası rivayet etse de kendisi rivayet etmemiş olsa bile yine bir ayrıma lüzun görmemişlerdir Bakınız El Kifaye sayfa 424-425 ve El Menhelur Revi 1 bölü 58. Hatta abinim. İsnadda şaz olana örnek. Güvenilir bir ravi bir hadisin isnadını mesela zühri Tire Ebu Seleme yoluyla zikrederken Ondan daha güvenilir raviler aynı hadisi Zühri-i Tire Said Bin El Müseyyep şeklinde rivayet ederlerse Zühri'nin Şeyh'ini Ebu Seleme şeklinde zikreden rivayet, Zühri'nin Şeyh'ini Ebu Seleme şeklinde zikreden rivayet, destekleyecek başka bir karine olmadığı sürece, isnat olarak şaz kabul edilir. Böyle bir durumda tabi hadisin metni bir zarar görmez ama, ee, bu şekilde rivayet eden ravinin hıfzı eleştirilir. Yine güvenilir bir ravi bir hadisi mevkuf olarak zikreder de yine güvenilir bir ravi bir hadisi mevkuf olarak zikreder de ondan daha güvenilir raviler aynı hadisi merfu olarak rivayet ederlerse mevkuf olarak rivayet edeninki şaz kabul edilir. yahut Güvenilir bir ravi aynı hadisi merfu rivayet eder. Daha güvenilir olanlar mevkuf rivayet ederlerse bu da aynı şekilde isnadı şaz rivayet örnektir. Ancak yine bazı karinelerle bu durumda sikanın ziyadesi olarak ancak yine bazı karinelerle bu durumda sikanın ziyadesi olarak kabul edilmesini gerektiren durumlar söz konusu olabilir. Şimdi e, mesela Ebu Hüreyre Radyalan'tan gelip kurban kesmeye imkanı olup da bunu kesmeyen mescidimize yaklaşmasın rivayetini merfi olarak güvenilir raviler rivayet ediyor. Güvenilir ravi rivayet ediyor. E, fakat daha güvenilir raviler bunu mevkuf. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın sözü olarak rivayet ediyor. Ve karinelere baktığın zaman e, yani bu lafız kurbanın vacip olmasını gerektirir. Halbuki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'dan sabit olan kavil sahabelerin uygulaması bunun vacip olmadığını gösteriyor. Bu karıneler sebebiyle bunun mefhul rivayetini illetli bulmuştur muaddisler. Yani bir asla aykırılık da var. Yoksa mefhul bir şahidi olmuş olur mu? E Tabii. Metinde şaz olana örnek. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim beni rüyasında görürse gerçekten beni görmüştür. Şeytan benim şeklime giremez. Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir bunu ve daha başkaları. Bu hadisi dokuz farklı sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu manada rivayet etmişlerdir. Kim beni rüyasında görürse gerçekten beni görmüştür. Şeytan benim şeklime giremez. Bu hadisi dokuz farklı sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu manada rivayet etmişlerdir. Bu dokuz sahabeden biri olan. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den de beş farklı tabi'i rivayet etmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den de beş farklı tabiî rivayet etmiştir. Bu tabiîlerden biri olan Ebu Seleme'den iki farklı ravi nakletmiştir. Ebu Seleme'den rivayet eden İbn Hişabe Zühri'den gelen iki rivayetten birinde Ebu Seleme'den rivayet eden İbn Hişabe Zühri'den gelen iki rivayetten birinde ravi şekke düşerek tereddüte düşerek kim ben rüyasında görürse uyanık iken de görecektir veya görmüş gibidir lafzıyla zikretmiştir. lafızda Bukhari ve Müslim'de geliyor. <Gülüyor> Muhtemelen bu hata Zühriden rivayetlerinde bazen yanılgıya düşen Yunus bin Yezide aittir. Muhtemelen bu hata Zühriden rivayetlerinde bazen yanılgıya düşen Yunus bin Yezid'e aittir. Nitekim İmam Ahmet Yunus'un Zühriden rivayetlerinde bazen yanıldığına dikkat çekmiştir. Nitekim İmam Ahmet Yunus'un Zühriden rivayetlerinde bazen yanıldığına dikkat çekmiştir. Uyanık iken de görecektir lafzıyla gelen rivayet şahıs, diğerleri mahfuzdur. Evet. Sırf bu lafız sebebiyle işte Sufiler uyanırken Allah Resulü'yle görüştüklerini iddia ediyorlar. hadis delil göstererek. Telef yani dokuz sahabe, dokuz sahabeden gelen bütün tariklerinde, uyanıkken kendi görecektir diye bir şey yok. Ebu Hureyir radiyallahu anh'ten, bu dokuz sahabeden birisi olan Ebu Hureyir radiyallahu anh'ten, altı tabi mi dedik? Beş. Beşti. Beş. tane tabi rivayet ediyor. Bu tabilerden de sadece Ebu Seleme'den gelen tarihte var bu sorun. Ebu Seleme'den İbn-i İbn Şab-ı Zühri rivayet ediyor i̇bn Şabe Zühri'den de iki kişi rivayet ediyor. İki kişiden biri bunu şey yapıyor. Yani bu lafız yukarı çıkmıyor. Onda kalıyor, aşağıda kalıyor. İhtilaf olduğunda raviler arasında tercih karineleri. Raviler muhalefet ettiklerinde tercih sıralaması şu şekilde olur. 1- Hıfz ve tesebbüt Hıfz ve tesebbüt Birbirine muhalif rivayetler dikkatlice araştırılmalıdır. Şayet rivayetlerin arasında bulmak mümkün olmazsa veya biri diğerine tercih edilemezse veya biri diğerine tercih edilemezse si kadayı olsa ravi ızdırap yapmış olabilir. Si kadayı olsa ravi ızdırap yapmış olabilir. Si ravi bazen hata edebilir veya ızdırap yapabilir. zira hata yapmamak sıkalığın şartı değildir. Zira hata yapmamak sıkalığın şartı değildir. Sıkalığın şartı ancak çokça hata yapmamaktır. Sıkalığın şartı ancak çokça hata yapmamaktır şayet hata etmekte devam ederse hadisi reddedilip zayıf münkerül hadis veya metruk sayılmasına sebep olur şayet hata etmekte devam ederse hadisi reddedilip zayıf münkerül hadis veya metruk sayılmasına sebep olur Tahkik ravinin araları bulunmayacak şekilde ihtilaf etmesini muzdarip olarak tarif etmişlerdir. Tahkik ehli, ravinin araları bulunmayacak şekilde ihtilaf etmesini muzdarip olarak tarif etmişlerdir. Ancak ihtilafın sebebi raviden rivayet eden ravilerden kaynaklanıyorsa ancak ihtilafın sebebi raviden rivayet eden ravilerden kaynaklanıyorsa bu ravilerin babt tesebbüt ve hıfs derecelerine bakılır. Rahfın sebebi raviden rivayet eden ravilerden kaynaklanıyorsa bu ravilerin zapt, tesebbüt ve hıfz derecelerine bakılır. Daha güvenilir ve daha sağlam olan ravinin rivayeti diğerine tercih edilir. Örnek. Örnek İmam Ahmet 2 bölü 439 İşretün Nisa'da Nesai No 267 İmam Ahmet 2 439 İşret-ül Nisa'da Nisa'i No 267 ve İbn-i Mace No 3678 Yahya bin Said El-Kattan Tire Muhammed bin Aclan tire Said tire Ebu hureyre radıyallahu anh, tire Nebi sallallahu aleyhi ve sellem isnadıyla rivayet ediyorlar. Allah'ım iki zayıfın yetim ve kadının hakkının kaybolmasından sakındırırım. Allah'ım iki zayıfın yetim ve kadının hakkının kaybolmasından sakındırırım. Bu isnat sahihtir. Ancak Tamam, Bu isnat sayidir ancak İbn Acilan üzerinde senette ihtilaf edilmiştir. Nesayi işretül nisaada no 268. Nesayi işretül nisaada. No 268 Muhammed bin Seleme Tire İbni Aclan Muhammed bin Seleme Tire İbni Aclan Tire Said Tire Ebu Şurayh El Huzai radiyallahu anh isnadıyla merfu olarak rivayet etmiştir. Bu hadis Yahya, Yahya el-Katta'nın rivayetinde Ebu Ürere'den gelirken, Muhammed bin Seleme'nin rivayetinde Ebu Şüreyh'den gelmiştir. Muhammed bin Seleme Sika'dır. Ancak Tesebbüt, zabt ve ilim bakımından Yahya el-Kattani ile kıyaslanamaz. Mahfuz olan Yahya el-Kattani'nin rivayetidir. Muhammed bin Seleme'nin rivayeti ise bu yoldan şazdır. Yani bu isnad olarak şaz. Zaten isnatla şarza örnekledik. Metin bu bu şarza şarza etkilenmez. Sadece şeye sebep olur. Yani hadis aslında sadece Ebu Rerya gelmişken, iki farklı sahabeden gelmiş, iki tarihli bir hadis gibi görünmesine sebebiyet veriyor. Başka bir sıkıntı yok yani. İki Uzun süre mülazemet. Uzun süre mülazemet. Mülazemet, telazum, birbirinden ayrılmamak, devam etmek, bir şeyhin e, sohbetinde uzun süre bulunmak, bu manelere geliyor. Yok. Derslerine A devam etmek. A yani illa ahrabalık şart değil. Birbirine muhalif rivayette bulunan iki sika, tesebbüt ve güvenilirlik bakımından aynı derecede iseler. aynı derecede iseler. Kendisinden rivayette bulundukları şeyhin sohbetinde hangisi daha fazla devam etmişse onun rivayeti tercih edilir. İmam Müslim'de, Sayhin'de, Muhaddimes'in de bunu ayrıntılı açıklıyor da herhalde uzun olduğundan almamışız. Birbirine muhalif rivayette bulunan ikisi kağı, tesebbüt ve güvenirlik bakımından aynı derecede iseler, Kendisinden rivayette bulundukları şeyhin sohbetinde hangisi daha fazla devam etmişse onun rivayeti tercih edilir. Evet. Üç tercih sebeplerinden üçüncüsü rivayetlerin sayıca çokluğu. Burada bırakalım inşallah sonraki derse rivayetlerin sayıca çokluğunda kaldık. Subhanekallahüme ve bihamdik ve eşhade en la ilahe illan ve estağfurke ve tuğbileyik.